Rabbini çok sikret. Sabah akşam, onu tesbih ve tenzih et, buyurdu. Hani melekler dediler ki, Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı. Hatta seni, dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı. Meryem, saygı dolu bir gönülle, huzurunda durup, Rabbine ibadet et. Secdeye kapan, ve rükû edenlerle beraber rükû et. İşte bunlar,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 ve hikmet dolu Kur'an'dandır. Allah yanında İsa'nın durumu aynen Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yaratıp "Ol" dedi. O da derhal olu verdi. Hakikat Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın. Artık sana bu ilim geldikten sonra kim seninle İsa hakkında tartışmaya girerse de ki: "Haydi gelin